1525 numaralı konu: Allah Teâlâ'nın Hazreti Musaya La ilâhe illallah sözünün faziletini haber vermesi, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır: Musa, Rabbine, ey Rabbim, bana seni kendisiyle zikredip çağıracağım bir şey öğret, dedi. Allah Teâlâ da La ilâhe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, de buyurdu. Musa, ey Rabbim, bunu senin bütün kulların söylemektedir, dedi.